Thank you. Herkese merhaba. Bu hafta programa Vedat Ülger'in Telkari Türküler isimli albümünden müziği yine Vedat Ülger'e ait olan bir ezgiyle başladık. İçli bir ezgiydi bu. Ölçüsü 18'lik, usulü ise 2-3-2-3. Bu ezgi uzun zamandır benim listemdeydi, aylardır. Çalmak bu haftaya nasipmiş. Umarım beğenerek dinlemişsinizdir. Şimdi sırada bir Elazığ türküsü var. Enver Demirbağ'dan Mehmet Özbek derlemiş bu yazığı türküsünü ve Cengiz Özkan'ın Gelin isimli albümünden dinliyoruz. Oy akşamlar. <Gülüyor> oy akşamlar akşamlar yine geldi akşamlar ev gider gibi dert ballar da zer garip nerde Yarballar gazeli gariplerde akşamlar avşar güzel oy beni beni yar beni beni yar derim Sevdi aldattı beni güldü vallattı beni gittim kölesin oldum ballar gazı bir pul asardı ben elim avşar güzelim gittim kölesin oldun bağlar gazeli bir pula attı beni aşağı güzeli oy beni, beni yar beni beni yeşil yapraklar saramadın sarsın, sarsın seni Karaba topraklar Oy beni beni yar beni beni Yeşil yapraklar Saramadım sarsın seni Karaba topraklar Diyarbakır yöresinden bir hoyrat var şimdi sırada. Celal Güzel Ses'ten TRT Müzik Dairesi derlemiş Önceki programlarda Celal Güzel Ses'in kendi yorumundan da dinlemiştik bu hoyratı Şimdi ise Ender'in Ezim Ezim isimli albümünden çalıyorum sizlere Baba bugün dağda duman yeri var Baba bugün Baba bugün Zeymen ayrı Halk bütününü çok seviyorum ama özellikle iki dize var çok dikkatimi çeken. O dizelerde şunlar, Baba bugün yine çöz göğsün düğmesini, Valla bugün yine sende güman yeri var e, dizeleri. Güman, halk edebiyatında ve özellikle türkülerde çok geçen bir kelime. Fasça kökenli, Zan, sanma, sezme, şüpheci anlamlarına geliyor. Halk edebiyatında ve türkülerde özellikle İmanın sarsılması ve vesvese anlamında kullanılıyor bu e, terim. Olumsuz bir anlamı var. Bu dizelerde de e, iki anlamı olabilir diye düşünüyorum ben. Birincisi çöz bugün göğsün düğmesini, sende güman yeri var derken senin göğsünün güzelliği insanı imandan çıkartacak, gümana düşürecek kadar güzel e, demek istiyor olabilir. Hani e, divan edebiyatında da özellikle sanem yani Put kelimesi tapılacak kadar güzel kadın anlamında kullanılır. O bağlamda söyleniyor olabilir. İkincisi ise ben sadece aşk türküsü gibi dinlediğim bazı türkülerin aslında arka planlarında çok derin bir mana olduğunu da fark etmeye başladım son zamanlarda. Bu yüzden şöyle bir anlamı olabilir diye düşündüm. Göğsünde yani imanın bulunduğu yer olarak telakki edilen göğsünde güman var. Bunu artık çöz anlamında diyor olabilir gibi düşündüm ve sizlerle paylaşmak istedim. Bu Hoyrat'ı dinlediğimiz Ezim Ezim isimli albümde bir de Elazığ türküsü var. Hemen ardından bu türküyü de dinlememizin çok hoş olacağını düşündüm. Çünkü birbirlerine çok uyuyorlar. Ve o yüzden yine Ender'in Ezim Ezim isimli albümünden bu Elazığ türküsünü dinleyeceğiz şimdi. Enver Demirbağ'dan Zülküf Altan derlemiş. Gelin yarım. Aşağı gözet burguna ben de sana hayranım. Gece kurguna ben de sana hayranım. He. Saçların sar yârim, yar yar yar, yar. Geceye nur bulam, ben de sana hayranım. <Sessizlik> Dönderdin tele beni, yar yar yar yar. Dönderdin. Can gözen kurbuna Ben de sana heyranım Mahmut Güzelgöz'den derlenen bir Urfa türküsü dinleyeceğiz şimdi. Abuzer Akbıyık, Osman Güzelgöz ve Kubilay Dökmetaş birlikte derlemişler. Deniz Toprak'ın Türkü Molası isimli albümünden dinletiyorum sizlere. Ya Bülbül Güle Kon, Dikene Konma Diyar Bakır türküsü daha var şimdi sırada ve yine bunun da kaynak kişisi Celal Güzel Ses. Dinleyeceğimiz türkünün ölçüsü 18'lik. İki farklı usul kullanılmış. 3 2 2 3 ve 2 3 2 3 usulleri. Bu türkünün icrası oldukça zor. İlk anda fark edilenden daha zordur söylemesi. Bu türkü şimdi sizlere Kolombiya müzikten çıkmış olan Gül Harmanı isimli albümlerin Güneydoğu Anadolu bölgesi yöresine ait olan CD'sinden dinleteceğim. Fakat maalesef CD'de türküleri kimin icra edildiği yazılmamış. Sadece bir kapak var türkülerin isminin yazdığı. Bu bakımdan icra eden sanatçının adını aktaramayacağım maalesef sizlere. Dinleyeceğimiz türkünün ismi Bülbül'ün Kanadı Sarı. Abdurrahman Kızılay ve Mehmet Özbek'in birlikte çıkarttıkları Türkülerin Dilinden isimli albümden dinleyeceğimiz iki türkü var. Bunlardan ilki Urfa yöresine ait. Cemil Cankat'tan Muzaffer Sarı Sözen derlemiş. Albümde türkünün ismi Bağda Gör şeklinde not edilmiş. Ama bu türkü daha ziyade Bağda Güller açıyor ismiyle bilinir. Bir de yine Urfa yöresine ait olan Garip Bir Kuştu Gönlüm isimli türkünün müziğiyle... Buradaki türkünün müziği aynı ve Türkülerin Dilinden isimli albümden dinliyoruz. Bağda Gör diğer ismiyle Bağda Güller açıyor. dediğimiz türkünün müziğinin yine Urfa yöresine ait olan Garip Bir Kuşlu Gönlüm isimli türkünün müziğiyle aynı olduğunu söyledim. Aynı olduğunu söylemek aslında pek doğru değil. Bunu düzeltmek istiyorum. Çok birbirine benzeyen müzikler yani birbirlerinin varyantı olduğunu söylemek daha doğru. Bunu düzeltmeden geçmek istemedim. Şimdi aynı albümden yani Abdurrahman Kızılay ve Mehmet Özbek'in birlikte çıkarttıkları Türkülerin Dilinden isimli albümden... Abdurrahman Kızılay'ın yorumuyla bir hoyrat dinleyeceğiz. Kerkük Yöresi'ne ait. Abdülvahit Küzeci oğlundan Nida Tüfekçi derlemiş bu hoyratı. Bir de hoyratların farklı usulleri var. Yani farklı usullerde okunan hoyratlar. Örneğin Muhalif usulü, Beşiri usulü, Muçula usulü gibi. E bunlardan Muçula usulü 19. yüzyılda yaşamış olan Muçula Mustafa'nın icat ettiği daha doğrusu oturttuğu bir üslup imiş. Bu zat adam öldürmek suçundan idam edilmiş ve onun ismine dayanarak bu usulün adı Muçula usulü olarak isimlendirilmiş. Şimdi dinleyeceğimiz hoyrat da Muçula hoyratı ve Abdurrahman Kızılay'ın yorumuyla dinliyoruz. Zalım zalim. Şimdi dinlediğimiz Muçla usulüyle okunan Hoyrat'a Su Çimeni ismiyle de rastlayabiliyoruz bazı albümlerde ve kaynaklarda. Şimdi ise sırada kılıç müzikten çıkan Kazancı Bedih eşliğinde Şanlı Urfa Sıra Geceleri isimli albümlerin altıncısından dinleyeceğimiz çok meşhur bir Urfa türküsü var. Bugüne kadar programlarda hiç dinlemedik bu türküyü çok meşhur olmasına rağmen. Yöre ekibinden Muzaffer Sarı Sözen derlemiş ama zaten yöre ekibinin icra ettiği bir türküde kaynak ve derleyen belirtmenin pek kıymeti harbiyesi yok diye düşünüyorum. Dinleyeceğimiz bu meşhur türkünün ismi Urfalıya Mezel'den. Dünlediğimiz türküdeki bu nasıl baş bağlamak her gün bir yana düşer dizeleri çok hoşuma gidiyor benim. Bir de bu türkünün pek okunmayan, okunmadığı içinde hemen hemen hiç bilinmeyen bir kıtası daha var. Hiç bilinmemesi hasebiyle ben sizlere aktarmak istiyorum bu kıtayı. Kıta şöyle. Dağlardan akan seller, dökülmüş sırma teller, yüreğin taştan mıdır, bana acıyor eller... Programı sonuna ayırdığımız bölümde bu hafta Tenekeci Mahmut Güzelgöz'den türküler dinleyeceğiz. Gerçi az önce dinlediğimiz türküyü de belki programın son kısmına dahil edebilirdik. Bunu dinleyicilere bırakıyorum. Nasıl arzu ederseniz öyle anlayabilirsiniz. Tenekeci Mahmut Güzelgöz'den dinleyeceğimiz ilk türkünün ismi Neçemen Ne Saye İgül ve Kalan'ın arşiv serisinden çıkmış olan Urfalı Tenekeci Mahmut Güzelgöz isimli albümden dinliyoruz. Ne çimen ne saiyayi gül, ne çimen ne çimen ne, gül, ne bahar ne bu yusum, bu Bana vasfın etme bülbül bül Bana vasfın bana vasfın Etme bülbül bül bana sir-ü Can kurban ol şivekâre Ya Leli bir daha Ya Leli, ya Leli. Ya Leli bir daha ya Leyli ben esir yara, can kurban ol şime kare. Gel benim kalkil kemanım gel benim. Kalbim kalkın kemanım boyu boyu mamenim boyu boyu memenendim. Sen benim ağam efendim sen benim sen benim gülüm efendim Ben esir-i Can kurban ol şimekâre Ya Leli bir daha ya Leli Ya Leli Ya Leli beş daha ya Leli Kötü kandırdı beni, aman kız yandırdı beni. Buraya not etmeyi unutmuşum dinlerken fark ettim. Türkünün ölçüsü 18'lik idi, usulü ise 3-2-2-3 idi. Şimdi dinleyeceğimiz son türkü yine Kalan'ın arşiv serisinden çıkmış olan Urfalı Tenekeci Mahmut Güzelgöz isimli albümden. Ve tenekeci Mahmut Güzel Gözün yorumuyla dinliyoruz. Çay içinde adalar. Bu arada bu hafta da programın sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın. Çay içinde adalar. Çay içinde. Adalar. Sakit oldur Badan Şırın canıma Gelsin Şırın canıma Gelsin Sana gelen Kadarlar Sana gel ala nar yar zalım yar yar zalım yar Çay içinde yarpızlar Çay içinde yarpızlar Vuruldum yaramsızlar Vuruldum yaramsızlar ya Bezenmiş taval mamalı kızlar turuncu mamalı kız